''Başa gelen ne olursa olsun insan şununla unabilir her zaman. Yazılı olan değişmez. Starbuck'a ne söylediğini duymadım. Ama benim gördüğüm kadarıyla Starbuck'ın hali benim geçen akşamki halime çok benziyordu. Belalı ihtiyar onun da hakkından geldi. Bunu fark ettim, anladım. Böyle olacağını da önceden kestirebilirdim. Gözüm ilişir ilişmez bütün olacakları gördüm. E stop, akıllı stop, öyle diyor ya bana. E stop, ne diyorsun bu işe?'' Ne olup bitecek bilmiyorum ama ne olursa olsun gülerek karşılayacağım her şeyi. Korkunç olduğu kadar da gülünç bu olup bitenler. Bir tuhaf oluyorum. Tra Benim elma yanaklı karıcığım ne yapıyor şimdi evde acaba? Ağlayıp sızlanıyor mu acaba? Bana kalırsa şölen çekiyordur seferden dönen zıpkıncılara. Bir kadırga bayrağı kadar şendir. Ben de öyleyim ya. Tra İçelim bu gece şen yürekle. Şen ve uçarı olalım severken, dudağa deyince kaybolup giden kabarcıklar gibi kadehte. Yaman bir türküdür bu. Kim çağırıyor beni? Bay Starbuck mı? Evet efendim. Benim üstü o. Ama onun da üstü var biliyorum. Peki, peki efendim. Bitirdim işimi. Geliyorum. Trinket yelkeni kalkar, vardiya bekleyen tayfa görünür. Kimi ayakta kıpırdamadan durur, kimi tembel tembel gezinmekte, kimi bir yere yaslanmış, kimi yere uzanmış, hep birazdan şarkı söylerler. Zıpkıncılar ve tayfa, elveda sizlere İspanyol kızları, elveda sizlere İspanya güzelleri, kaptanın emri var. Birinci Nantakıtlı tayfa, hey çocuklar, duygulu olmaya gelmez, mideniz bozulur sonra, daha neşeli bir şey söyleyelim, hadi hep beraber. Türkü söyler ve herkes ona katılır. Kaptanımız güvertede almış dürbünü eline, güzel güzel balinalar püskürüyor dört bir yanda. At sandala varilleri. Yakın dur demir halatlara. Bir balina bizim ola. Haydi çocuklar kol kola. Salla zıpkını zıpkıncı. Gidelim güle oynaya. Kaptan güvertesinden ikinci kaptanın sesi. Nöbet değiştirin. 8. vardiya. İkinci Nantes kıtlı tayfa. Haydin tayfa. Sekizinci vardiya kampanası çalsın. Hey, duydun mu kampanacı? Çal sekizinci vardiyayı. Hey, pip! Hey, kara oğlan! Sen git vardiyayı, ben çağırayım. Benim gırtlağım bu işe uygundur. Kocaman bir boru gibidir gırtlağım. Bak, bak! Kafasını ambar ağzına uzatır. Nöbetçi tayfa. Hey, yukarıya, sekizinci vardiyaya. Hadi kalkın yataktan. Hollandalı tayfa. İyi kestirdik bu gece ahbap. Doyasıya uyduk. Bizim belalı ihtiyarın şarabı bir tuhaf. Kimini sızdırıyor, kimini kırbaç gibi kamçılıyor. Biz türkü söylüyoruz, onlar uyuyor. Ya öyle, kör kütük yatmışlar sıra sıra. Bağır bir kere daha. Al şu bakır huniyi, bununla seslen. Söyle de ayrılsınlar düşlerindeki güzellerden. Mezardan kalkma zamanı geldi. Son bir kez öpüşüp, Tanrı'ya hesap vermeye gelsinler. Ha şöyle tamam, sen boğazını Amsterdam yağ ile berbat etmemişsin. Fransız tayfa, hey çocuklar, yorgan döşek körfezine demir atmadan, hoplayıp zıplayalım biraz, ne dersiniz? İşte öteki var diye geldi, hadi bacaklar hazır olun oynamaya, pip, hey küçük pip, hadi çal tefini, pip, uykulu ve asık yüzlü, tefim nerede bilmiyorum, Fransız tayfa, tef yerine karnına vur öyleyse, kulaklarını oynat, hop hop çocuklar, keyiflenin, hayda, Oynasanız be, şimdi sıra olun, arka arkaya hoplayın benimle, Hadi yürekten hop hop. İzlandalı tayfa. Senin döşemenden hoşlanmadı mahbap. Fazla yaylı bana göre. Ben buzdan döşemelere alışmışım. Soğukluk yapmak istemiyorum ama ben yokum bu işte kusura bakmayın. Maltalı tayfa. Ben de yokum. Kızlarınız nerede sizin? Sağ eliyle sol elini tutup nasılsın demek için. insan aptal olmalı. Kızlar gerek bana oynamak için. Kızlar gerek. Sicilyalı tayfa. Öyle ya. Kızlar gerek Bir de çimenlik O zaman ben de hoplar zıplarım sizinle Çekirge gibi hem de Long Island'lı tayfa Peki peki oyun bozanlar Siz olmasanız da oynarız biz Ekini biçmek elindeyken Biç bana kalırsa Yarın tüm bacaklar biçilecek Hah işte çalgı geldi Başlayalım hadi Asoradalı tayfa Yukarı güverteye çıkarken Tefi ambar ağzından atar Al pip çık şu bocurgatın üstüne Hadi çocuklar Tayfanın yarısı tefle dans eder, kimi aşağı iner, kimi halatlar arasında uzanır ya da uyur. Asoradalı tayfa dans ederek: Hadi pip, vur kampanacı, vur patlasın çal oynasın kampanacı. Ateş saç tefinden, kopsun tefin zilleri. Pip: Zilleri mi dedin? Bak işte vura vura koptu bir zil daha. Çinli tayfa: Dişlerini vur öyleyse birbirine. Ne yap yap çın çın öt. Fransız tayfa: Coşalım çocuklar, kaldır tefini. Pip çembermiş gibi geçeyim içinden. Floklar gerilsin, paramparça olsun. Taştego, kılı kıpırdamadan piposunu içerek. Şu beyazlara bak, eğlence diyorlar buna. He? Ha? Boşuna harcamam ben terimi. Men adalı, yaşlı tayfa. Bilmem bu keyifli delikanlılar neyin üstünde tepindiklerinin farkındalar mı? Gece dört yolu ağızlarında rüzgarlara kafa tutan cadıların söyledikleri en acı söz nedir? Ben sizin mezarınız üstünde tepineceğim derler. Ey tanrım, suların dibinde yemyeşil olmuş gemileri, gemicilerin yeşil kafa taslarını düşündükçe. Eh neyliyim, neyliyim, belki de bir balodur tüm dünya, şu bildiğin tayfaların dediği gibi. O zaman bu dünyanın üstünde tepenip durmak doğrudur. Hadi oynayın çocuklar, sizler gençsiniz, ben de gençtim bir zamanlar. Üçüncü kıtlı tayfa, durun soluk alalım biraz. Öf, rüzgarsız havada balina peşinde kürek çekmekten betermiş bu şu pipo'dan iki nefes ver taş dansı bırakıp küme küme birikirler o sırada gök kararır rüzgar çıkar hintli tayfa brahma aşkına çocuklar yakında mayna edeceğiz yelkenleri göklerdeki ganj nehrinin suları rüzgara döndü karanlık alnın göründü siva maltalı tayfa uzandığı yerden başlığını sallar şimdi oyun sırası dalgalarda püsküllerini sallaya sallaya beyaz başlıkları oynayacak neredeyse Keşke tüm dalgalar kadın olsa. Ben de boğulup dans etsem onlarla kıyamete denk. Dünyada bundan güzel ne var? Gökyüzünde bile bundan daha tatlı ne var? Sicilyalı tayfa. Yere uzanmış. Bunları söyleyip coşturma beni. Tahitili tayfa. Bir hasır üstüne uzanmış. Selam olsun çıplaklığına bizim dans eden kızların. Selam olsun sana hiva hiva. Ey damları alçak hurma ağaçları yüksek. Tahiti, hala senin hasırının üstüne uzanıyorum ama yumuşak toprak kayıp gitti altından. Hasırım seni örülürken gördüm ormanda. Alıp getirdiğim gün yem yeşildin, şimdi sarardın, soldun. Vah bana. Ben de senin gibi dayanamıyorum bu değişikliğe. Ne sevinirdik seninle şimdi bizim göklerin altında olsak. Nedir bu sesler? Pirohiti'nin mızraklı tepelerinden gürleye gürleye inen, Kayalardan atlayıp köyleri basan sellerin sesi mi bu? Bora geliyor Bora, kalk ayağa, göğüs ver Bora'ya, ayağı fırlar. Portekizli tayfa, dalgalar nasıl da çatlıyor Bora'da. Yelkenleri camadana vurmaya hazır olun yiğitler. Rüzgarlar çekti kılıcı, şimdi saldırırlar üstümüze rastgele. Danimarkalı tayfa, ''Çatırda eski tekne, çatırda. Çatırdamazsan yoksun demektir. Aferin. Şu ikinci kaptan güzel kullanıyor seni. Dalgalardan tuz bağlamış toplarıyla, Baltık denizinin kasırgalarına karşı koyan, Katgedat boğazındaki kale kadar gözüpek fırtınaya karşı.'' Dördüncü Nantakıtlı Tayfa ''Alacağı emri almıştır ikinci kaptan, duydum. Koca Ahap, hep dalgaya karşı gideceksin.'' dedi ona. Bir fıskiyeye kurşun atar gibi dost doğru saldırıp geberteceksin fırtınayı. İngiliz tayfa: Vay canına! Bu ihtiyar yaman be, avlayacağız onun balinasını. Hepsi: Evet, evet. Men adalı yaşlı tayfa: Direklerin üçü de nasıl titriyor zangır zangır. Ağaçlar arasında yer değiştirmeye en az dayanan ağaç çamdır. Oysa gemici bedenlerinin o kahrolası toprağından başka bir şey yok şu çam direklerinin altında. Dayan dümenci dayan. Böyle havalarda en sağlam yürekler karaya vurur. Alaboro olmuş tekneler yarılır denizde. Bizim kaptanın doğuştan damgası var. Bakın yukarıya, göklerin de damgası var çocuklar. Soluk bir leke, dört bir yanı kapkara. Dagu. Ne çıkar kapkaraysa, karadan korkan benden de korkar. Kapkarayım ben de. İspanyol tayfa. Beni korkutacak haklı sıra ha. Eski kinim kabarıyor. ilerleyerek evet zıpkıncı, senin soyun insanlığın kara yanıdır. Cehennem gibi kara hemde. Darılma bana böyle. Dagu. Haddime mi düşmüş darılmak? Santiago'lu tayfa. Bu İspanyol ya deli ya sarhoş. Pek sarhoş da olmaz. Beşinci kıtlı tayfa. Bir şeyler çıktı şimşek miydi? Evet, evet şimşek. İspanyol tayfa. Hayır Dagu, dişlerini gösterdi. Dagu. Kırarım senin dişlerini kukla. Aktenli, akkanlı kukla. İspanyol tayfa. Gel de bıçağı ye. Koca gövdeli, küçük beyinle herif. Hepsi. Kavga var, kavga var, kavga var beyler. Taştego. Aşağıda kavga, yukarıda kavga. İnsanlar da hep kavgacı. Tüh. Belfastlı tayfa. Kavga, yaşadık. Hadi saldırın çocuklar. İngiliz tayfa. Kalleşlik yok. İspanyolun bıçağını alan elinden. Halka olun, halka olun. Men adalı yaşlı tayfa. Halkaya girmişiz çoktan. Bakın ufuklar çepeçevre sarmış bizi. Bu halkanın içinde. Kaptan güvertesinden ikinci kaptanın sesi. Kandili Salara, boca edin Baba Fingo'yu. Gabya Yelkeni, Camadana. Hepsi. Bora, Bora, koşun aslanlar. Pip. Aslanlar ha? Tanrı yardımcısı olsun bu aslanların. Trak, trak, flok, stirelyası gitti. Güm. Başını iyice sok şu deliye pip. Kontra Bafingo sereni geliyor. Bir yılbaşı günü allak bullak olmuş ormanda kalmaktan beter bu. Kim çıkarda kestane toplar şimdi ağaçlardan. Yollara açık olsun. Hepsi boylayacak cenneti. Sıkı tutun pip. Vay canına. Bu ne bora böyle. Ama bu herifler boradan da beter. Beyaz birer fırtına hepsi. Beyaz fırtına. Beyaz balina. Demin söylediklerini hep duydum. Beyaz balina lafı ilkin bugün söylendi. Tefim gibi titreyip duruyorum bunu düşündükçe. Kaptan olacak o ihtiyar boğa yılanı yemin ettirdi onlara. Beyaz balinayı ağlayacaklarına. Ey sen yukarılarda karanlık yerlerdeki koca tanrı, beyazların tanrısı, şu aşağıdaki ufacık kara oğlana acı, korku nedir bilmeyen bu adamlardan koru onu. Ben İsmail. Bu geminin tayfası arasındaydım. Benim bağrışmalarım da ötekilerin bağırışmalarına karışmıştı. Ben de yemin etmiştim onlarla. Bağırdıkça korkuyordum. Korktukça yemin kök salıyordu içimde. Yabanıl ve gizemli bir yakınlık duyuyordum ahaba. Onun kiniyle susamıştım ben de. Öldürüp öç almaya and içtiğimiz bu canavar üstüne anlatılanları can kulağıyla dinliyordum. Tek başına ve saklı yaşayan bu beyaz balina son yıllarda ispermeçet balinası avcılarının sefer ettiği bu ıssız denizlerde zaman zaman görünmüştü. Ama herkesin haberi yoktu onun varlığından. Onu gözleriyle görmüş olanlar çok azdı. Onu bile bile avlamaya kalkmış olanlarsa birkaç kişiydi ancak. Çok sayıda balina gemisi vardır ve bunlar denizlere dağınık halde serpilmişlerdir. Birçokları serüven peşinde öyle ıssız yerlere giderler ki, 12 ay içinde kendilerine dünyadan haber verecek bir tek ile binde bir rastlar ya da hiç rastlamazlar.